Euzu billahi mineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Bugün e, Kur'an-ı Kerim'deki 100. suremiz Adiyat suresini inşallah tefsir edeceğiz. Yavaş yavaş sona doğru yaklaşıyoruz. Adiyat suresi medeni surelerden bir suredir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam'ın hicretinden sonra Medine'de nazil olmuştur. Her ne kadar ahiretten, ahiretteki hallerden de bahsetse de, çünkü bu tür itikadi konular daha çok Mekki surelerde bulunuyor. Fakat başında cihada işaret eden ayetler olduğu için, cihat da Medine döneminde farz olduğu için ve şu rivayetten dolayı, bu medeni suredir demiş alimlerimiz, müfessirlerimiz. Rivayet şu, Resulullah Aleyhisselam Kinane oğullarına bir askeri birlik seriye göndermişti. Yani Peygamberimizin bir Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te olduğu gibi bizzat büyük savaşları vardı. Böyle bir de küçük askeri birlikler göndererek askeri müdahaleler yaptığı yerler vardı. yani. Bazı sebeplerden dolayı o üzerine seriye gönderilen, birlik gönderilen kabilelerin yanlışlarından, muhalefetlerinden dolayı onları cezalandırmak üzere onlar üzerine böyle askeri birlikler gönderirdi. İşte 10-15 kişilik, 20 kişilik daha kalabalık saydı ama tam bir savaş düzeninde değildi. Kabile reislerinden birisi olan Münzir el-Ensari'nin başkanlığında bir askeri birliği kinane oğullarına göndermişti. Aradan epi bir zaman geçti bir haber gelmedi. Şimdiki gibi tabi iletişim vasıtaları olmadığı için onlar geri gelecekler ki haber de onlarla beraber gelsin. Haber gelmeyince münafıklar her zaman olduğu gibi dedikoduya başladılar. Gidenler öldürüldüler, onlar bir daha dönmeyecekler. Gelemezler, gidemezler gibi. Bunun üzerine Cenab-ı Allah bu ayeti göndererek onların hayatta olduğuna işaret etti. Açıktan ifade etmedi. Cebrail aleyhisselam da bunu Peygamberimize bildirdi. Bu Medine'de olan bir olay olunca, bu surede bunun üzerine, bu olay üzerine nazil olunca, bu medeni bir suredir diye karar veriyoruz buradan hareketle yani. Geçen haftaki sohbetimizin konusu olan Zilzal suresinde dünyanın büyük bir depremle kıyamete gidişini, kıyametten sonraki olayları bahsetmiştik. Bu sure onun peşinde kıyamete benzer bir olay olan savaş halini, manzarasını tasvir ettiği için, bu da bir tür kıyamet gibi olduğu için onun peşine bu sure Kur'an-ı Kerim'de yer almış Allahu alem. Cenab-ı Allah bu sureye şöyle başlıyor. Eûzü billah, bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyat dabham. Hırıl hırıl koşanlara, hırıl hırıl koşanlara, horul horul koşanlara, nefes nefese koşanlara yemin olsun ki. Şimdi dikkat ederseniz burada Atlar demiyor, develer demiyor, mücahitler demiyor. Genel bir tabir kullanıyor Cenab-ı Allah. Sıfat kullanıyor yani. Hızla giden bir şeyin, bu hızla gitmekten, koşmaktan dolayı nefes nefese kalıp, ses çıkartmasını, o çıkarttığı sesi öne çıkararak, buna yemin ediyor. Şimdi bunu müfessirlerimiz, mücahitlerin atları, diye tefsir etmişler. Sahabe döneminde i̇bn Abbas'ta Abbas da böyle tefsir edenlerden. Hacıların develeri diye tefsir etmişler. Eskiden millet hacılarla geliyor gidiyor. O develer de koşuyor. İşte Arafat'tan Müzdelife'ye, Müzdelife'den Mina'ya. Ondan hızla onlar da koşarak geliyorlar. Kimi onlar demişler, kimi bunlar demişler. Niye öyle farklı farklı şeyler söylemişler? Çünkü ayet Kerime'de belli bir varlığı direkt söylemiyor. Daha çok bir şeyi anlatıyor, hızlı bir gidiş. Bu gidişten dolayı nefes nefese kalışı anlatıyor. Bu atlarda da olabilir, savaş meydanındaki atlarda da olabilir. Hacıları taşıyan develerde de olabilir. Günümüzde tanklarda, uçaklarda, füzelerde olabilir. Bu ona da uygun yani bu ifade. Böyle harıl harıl giden bir tank düşünün. Böyle hızlı hızlı tanklar gittiğinde onların da bir sesi var. Uçakların bir sesi var. Diğer askeri araçların bir sesi var. Dolayısıyla burada müfessirlerimizin meşhur tercihine ve tefsirine göre bu. Öncelikle cihattaki, savaştaki atlara işaret ediyor. O gün için onlar atlar, bugün için tanklardır ve diğer askeri araçlardır çünkü burada kullanılan kelime ona da uygun bir kelime buna da uygun bir kelime mana olarak ha yemin ediyor dedik hani zaman zaman şundan bahsediyoruz ya Cenab-ı Allah'ın yemine ihtiyacı yok yani Cenab-ı Allah niye yemin eder yemin ettiği varlıkların önemini belirtmek için veya yemin ettiği olayların önemini belirtmek için yemin eder çünkü yemin e, yalan söyleme olan biz insanların yalan söylemediğimizi pekiştirmek için kullandığımız bir unsurdur. Yani inan ki doğru söylüyorum anlamında. E, kelam Allah'ın kelamı olunca yani Cenab-ı Allah'ın inanın ki doğru söylüyorum yemin olsun ki anlamında bir yemin e, unsurunu kullanması düşünülemez. Dolayısıyla da Kur'an'da birçok yeminler vardır. Bu yeminler, yemin edilen varlıkların önemini, kıymetini, değerini, bir olaysa o da olayın önemini ortaya koymak içindir. Bu ayetinde ve devamı ayet-i kerimelerde bir savaş, bir cihat ortamı anlatılmaktadır. Dolayısıyla savaşın, savaşanların, savaşta koşan atların, giden efendim aletlerin, vasıtaların, oradaki mücahitlerin, önemine, kıymetine, değerine işaret eden bir ayet. Vel adiyatı dabhan soluyarak nefes nefese harıl harıl, horul horul, hırıl hırıl koşanlara yemin olsun ki vel muriyatı gadhan çarpıp da ateş çıkaranlara yemin olsun ki vel muriyatı gadhan yani çakmak çakı taşar gibi sert bir şeyi, sert bir şeye vurarak ateş çıkaranlara yemin olsun ki bunu atlar diye tefsir ettiğimizde bu ikinci cümle savaş meydanında bütün hızıyla koşan atların savaş meydanındaki taşlara o nalları değdikçe o demir, o da taş o çıkardığı cıngılar, ateşler ona yemin ediyor Cenab-ı Allah. Dolayısıyla atın o koşuşuna, o koşarkenki gayretine ve çıkarttığı ateşlere yemin ediyor. وَالْمُغِيْرَاتِ <gülüyor> Subhan, <gülüyor> Sabah vakti baskın yapanlara yemin olsun ki. Şimdi atlar koşuyorlar, ayakları taşlara vuruyor, taşlardan ateşler çıkıyor. Ama sabah vakti bir baskın anında bu oluyor. Burada özellikle sabah vakti baskın yapanlara derken, deniyor ki baskınların sabah yapılması sünnettir deniyor. Yani gece hazırlık yaparsınız ama sabah vakti insanların en gafil olduğu zamandır. Dolayısıyla savaş tekniği açısından da en uygun zamandır. Gece görünmez, doğru dürüst göremezsiniz birbirinizi vurursunuz, yanlış bir şey yaparsınız. Ama sabahın aydınlığı ile birlikte karşı tarafın tam uykunun derin olduğu zaman da baskın yaparsın. Dolayısıyla فَاَمُغِيْرَاتُ <gülüyor> Subhan Bu koşmayla, bu efendim e, nallarından e, ateş çıkmasıyla bu baskınla birlikte sabah baskını, vurgunu yapanlara فَاَسْهَرْنَ بِهِ nakan bu koşma ile tozutumana dumana katanlara, bu esnada tozutumana katarlara, o yerde tozutumana dumana katanlara yemin olsun ki, yani burada anlatılan savaşta bir askeri bir şeyi hayal ederseniz, böyle bir askeri birlik ama suvari birliği, bütün güçleriyle düşmana doğru saldırıyorlar, atlar, bütün hınçlar ile koşuyorlar, koşarlarken o meşhur sesini ha, ha, ha, diye o sesi çıkarıyorlar. O ses atların hem bütün gayretlerini ortaya koyduğunu ifade ediyor. Şimdi aynı zamanda ayaklarından ateşler çıkıyor. Etraf toz duman, duman olmuş. Yani bir savaş manzarası toz duman olmuş. Ve düşmanın tam ortasına dalıyorlar. Bir savaş manzarası. Bir cihat manzarası. Cenab-ı Allah bunlara, bu olaya yemin ediyor. Buradaki hayvanlara yemin ediyor. Buradaki mücahitlere yemin ediyor. Bu olayın kendisine, cihada yemin ediyor. Bunun ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışıyor Cenab-ı Allah. Sonra bu yeminlerin peşinden, bu yeminleri şu gerçeği pekiştirmek için kullanıyor aynı zamanda. İnsel insana Rabb'i kenut. Şüphesiz ki insan Rabbine karşı nankördür. Şüphesiz ki insan Allah'a karşı nankördür. Kenut nankör manasına da geliyor, cimri manasına da geliyor, asi manasına da geliyor. Bunlar birbirini tamamlayan manalar aslında. Yani bu şu demektir. Allah Teala ona onca nimeti veriyor ama o Nimetlerin gereğini yerine getirmiyor. Allah ona onca nimeti veriyor. O nimetlerle ilgili işte sadaka ver diyor, zekat ver diyor, şöyle yap diyor. O cimrilik yapıyor. Allah'a karşı cimrilik, Allah'a karşı asilik yapıyor. Burada insan kelimesi genel bir kelimedir. Bütün insanları normalde kapsayan bir kelimedir. Ama burada esas kastedilenler kafirlerdir. Yani yoksa diğer insanlar değil. Ama burada şöyle bir genelleme de yapabiliriz. İnsanın genelde böyle bir özelliği vardır, nankörlük gibi bir temayülü vardır. Onu imanla terbiye ederseniz, o nankörlük ondan kalkar. Yoksa insanı kendi haline bırakır, eğitmezseniz, insanın temel özelliği budur yani nankörlük eder ve innehu ala zalike le ve insan buna da kendisi şahittir yani insan kendisinin farkındadır yani insan Allah Teala'nın kendi üzerindeki nimetlerini bilir bu nimetlerin karşılığını vermediğini de bilir bunun bir nankörlük olduğunu da bilir Bile bile yapar. Ya yani bu genel bir ifade olarak aslında insanların yani bu ortalıkta dolaşıp da haşa Cenab-ı Allah'a savaş ilan eden, İslam'a savaş ilan eden böyle söylemleriyle bunu ortaya koyan insanların aslında vicdanen kendilerinin yanlışlığının farkındadırlar. Nankör olduklarının farkındadırlar. Allah'ın nimetlerinin karşılığını vermediklerinin farkındadırlar. Hani Kıyamet Suresinde de Cenab-ı Allah ne buyurur? O gün onlara yaptıkları haber verilir. Onlar mazeret ileri sürseler de aslında kendilerinin farkındadırlar denilir. Yani ahirette yarın insanoğlu azabı görünce, cehennemi görünce ebedi bir cezayı görünce kendisini kurtarmak için yalan yanlış bir takım ifadelerle ya Rabbi işte ben işte müslüman olacaktım da ibadet edecektim de şöyle bir mazeretim vardı diye mazeretler ilerir ee, ama aslında kendi nefsinin ne olduğunu bilir ben, nasıl nasıl hocam alâ nefsihi basireh Kıyamet Suresi'nde. El-Ga maazire. La tuharif bihi nef. Bir önceki ayet. Evet. El-Ga önceki şey yani. Ve-Lev-El-Ga Ve -ve maazire. Ala nefsihi basire. Değil mi? Ve-Lev-El-Ga maazire. Yani Mazeretler ileri sürse de aslında kendini bilir insan. Hani e, bir kere bundan bahsettik zannedersem. E, İbrahim aleyhisselamın Kur'an-ı Kerim'de anlatılan o putları kırma kıssasında şöyle bir nokta vardır. Hani baltayı büyük putun boynuna asar da, ya kim kırdı bunu diye geldiklerinde e, ona sorun der konuşuyorsa. Bunlar da derler ki o konuşamaz ki. Burada bir ayet-i kerime var. Der ki kendi vicdanlarına döndüler ve dediler ki biz haksızız. Ama bunu içlerinden söylediler. Dışarıda bunu yakın dediler. Evet. Tanrılarınıza yardımcı olun. Okuyayım hocam. <gülüyor> <gülüyor> Esher ayane yawm al-qiyamah fa idha gününde ahirette insana yaptıkları yapması gerekirken yapmadıkları haber verilir yani bütün Hayatta eksik ve fazla nere yaptıysa haber versir, verilir. Sonra... Ama <gülüyor> aslında zaten insan kendini bilir. Mazeretler ileri sürse de insan kendini bilir. <gülüyor> evet, mazeretler ileri sürse bile kendini bilir. Aynı şekilde İbrahim Aleyhisselam'ın o putperest olan kavmi de bunu yakın, Tanrılarınıza yardımcı olun deseler bile Vicdanlarında kendilerinin zalim ve haksız olduklarını bilirler. Bunu hani burada bütün insanlara ve عَلَىٰ ذَالِكَ شَهِدْ şehitle شَهِدْ dedi ya Cenab-ı Allah. Yani o insan buna zaten şahittir. Nankör olduğunun farkındadır. Yani vicdanen her insan, fıtraten Allah Teala'ya karşı yanlış yaptığının farkındadır. Kafir olan, günahkar olan, Deist olan, ateist olan hepsi bilir. Ama çoğu zaman bunu inadından sürdürür. Bu nedir? Küfrü inadidir. Yani şeytanın küfrünün aynısıdır. İblis de bilmediğinden kafir olmadı ki ya. Değil mi? İnadından Cenab-ı Allah'a karşı bir isyan bayrağı açtı. Her şeyi bildiği halde isyanını sürdürdü. İnadını sürdürdü yani. Kaldı ki cenab Allah'tan iz, izin isterken bile e, fe bi izzetike dedi. Yani senin izzetine yemin olsun ki dedi. Allah'a yemin ederek müsaade istedi yani. Her şeyin farkında ama her şeyin farkında olmak ve bilmek hidayet için yetmiyor aslında. Onun için insanlar da çoğu zaman böyle sanki bir gerçeği ifade ediyormuş gibi inkarı sürdürürler ya onu olmadık delillere bağlarlar. Halbuki onlar da bilirler ki haksızdırlar. Allah'a karşı bu bir nankörlüktür. Yani bilirler, bilirler. وَاِنَّهُ وَا لِحُبِّ الْخَيْرِ لِشَد۪يدِ İnsan mala karşı çok şiddetlidir. Mala karşı mal konusunda çok hırslıdır. Mal konusunda, zenginlik konusunda çok cimridir. Şedid, şiddetli anlamında burada cimri manasına da gelir. Mal konusunda çok cimridir. Burada hayır kelimesini kullanıyor Cenab-ı Allah mal için. İnsanlar genellikle malı hayırlı kabul ettikleri için Allah Teala da insanların kabul ettiği noktadan hareket ederek mala hayır diyor, hayırlısı diyor. Ama mal her zaman hayırlı değildir. Eğer hakkını verirseniz cennete giden yolda size bir vasıta olursa hayırlıdır. Yoksa başınıza bela olur yani. Onun için Kur'an-ı Kerim'de hayır kelimesi mal için kullanılır. Özellikle bu cimrileri mala düşkün olanları anlatırken kullanır. Çünkü onlar malı hayırlı zannederler. İnsanlar da genelde malı hayırlı Hubbil hayır, mal sevgisi konusunda çok hırslıdırlar. Çok şiddetlidirler. Malı yığmak için, malı çoğaltmak için, servetini artırmak için çok çalışırlar. Şiddetli çalışırlar. Malı korumak için çok hırslıdırlar. Dolayısıyla bu cimrile vesile olur. Yani o şiddet cimriliğin bir vesilesidir. Bu da insanların genel bir özelliğidir. Evet insan böyle nankördür ve nankörlüğünün farkındadır. Dünya malına da çok düşkündür, hırslıdır. O mal konusunda çok cimridir. Ama bu yanlış bir yoldur. Efe lâ iza izâ bousire mâ fil O insan şunu bilmiyor mu ki bir gün ölecek, kabirlere girecek ve bir gün o kabirler deşilip kabirlerdeki çıkartılacak Diriltilecek. Ve hussele mafistudur. Ve sadırlarda olan her şey derlenip toplanacak. İçinizde olan şeyler. Çünkü insanın en önemli iyiliği ve kötülüğü içinde olan şeydir. Hani innemel amalu bin niyat var ya evet. insanı esas kendi fiillerinde esas temsil eden şey budur. İnnemel amalu bin niyat yani Yaptığınız her şey niyetlere göredir. Niyetiniz iyiyse, halis ise yaptığınızın sonucu olsun olmasın siz ondan mükafat alırsınız. Niyetiniz kötüyse ondan bir şey elde edemezsiniz. Dolayısıyla insan niyetinden ibarettir aslında. Zaten insanın yaptığı fiilleri yaratan da bizim ehli sünnet inancımıza göre Cenab-ı Allah'tır. İnsan yönelir, niyetlenir, Allah da yaratır. Yani. Ama esas sizi o fiilinizde temsil eden ve size o fiilinizden kalacak olan şey niyetinizdir. Onun için niyeti halis tutmak, sağlam tutmak, dürüst tutmak gerekir. O niyetler nerededir? Sadrımızdadır, kalbimizdedir. Yarın tabiri caizse kalbimiz yarılıp da içindeki niyetler ortaya döküldüğünde Ha, bunun için kalp yarılmaya gerek yok. Cenab-ı Allah her şeyi biliyor. Kaldı ki her şey de defterlere yazılmış. Dolayısıyla o kabirler deşildikten sonra insanın içindekileri, içinde getirdikleri, besledikleri niyetleri, yönelişleri de ortaya dökülecek. Derlenip topla toplanacak. اِنَّ <gülüyor> رَبَّهُمْ bihim yevme اِذِنْ kabir. O gün Rableri onlardan haberdardır. Yani kıyametten bahsediyor. Değil mi? Yani kabirlerin deşilmesi, göğüslerde, kalplerde olan niyetlerin ortaya dökülmesi, insanın bu dünyada yaptıklarının arka planındaki düşünceleri hep ortaya döküldüğünde e Allah zaten onların her yaptığından haberdardır. Allah haberdardır demek bir tehdit cümlesidir. Allah aslında dünyada iken de haberdardır. Her zaman haberdardır ama o gün haberdar oluşu mahkemede bunlar ortaya dökülecek ve bunların hesabı görülecek demektir Onun için inne rabbihum bihim Yevme izinilla Habir Allah rabbiniz onların rableri o gün onlardan haberdardır Ona göre de bunların hesabını görecektir bu ayet özellikle vel adiyatı dabhan ifadesini müfessirlerimizin çoğu ata yormuşlar ya at diye tefsir etmişler atın Resulullah'ın hadis-i şeriflerinde de çok önemli bir yeri vardır Resulullah aleyhisselam atı öer, at beslemeyi tavsiye eder ama cihat için at beslemeyi tavsiye eder yani hatta bir hadis-i şerifte üç türlü at besleyenden bahseder Birisi cihat için besler, birisi süs için besler, birisi kibir için besler. Tabii öbürlerin değil ama cihat için at besleyenleri Resulullah över. Yani burada şöyle bir ileriye yönelik işarette olabilir mi diye aklıma geliyor. Yani bir gün bu alet edevatların e, mekanik ve elektronik vasıtaların e, sukuta uğradığı, çalışmadığı bir dönem gelirse... Gene atlara kalacağız. E o zaman için elimizde at olması lazım. Hani geçenlerde bir haber çıktı takip etmişsinizdir. E, Trump dediye Venezuela'da öyle bir silah kullandık ki her şeylerini akamete uğrattık dedi. Bir e, lazer gibi, lazer de değil sesle bütün aletlerini, edevatlarını, füzelerini, uçaklarını, tanklarını devre dışı bıraktık dedi yani. Yani bunun yaygınlaşacağını düşünün. Yani yarın öbürü de öbürü de. Dolayısıyla hiçbir şey işe yaramayacak. Ama atları böyle bir şeyle susturamazsınız. Durduramazsınız. Ve at da cihatta en önemli vasıtalardan birisidir. Dolayısıyla cenab yani Resulullah'ın o hadis-i şeriflerinden böyle bir manada çıkartabiliriz. Şöyle bir hadis-i şerif var. El-haylu mağğubun bi nevasiha'l-hayr. <gülüyor> hayır atların alnına bağlanmıştır diyor. Yani atlarda hayır vardır diyor. Bir başka ayet, i şerifte de, Buhari Müslüm'de de geçiyor bu. Zuhur ha harazun ve batnuha hakenzun. Atların sırtı bir koruma vasıtasıdır. Karınları da zenginliktir. Karınları zenginliktir ne demek olduğunu çok baktım ama bulamadım. Yani bir şey kastediyor bundan. Yani bazı yorumlarda her neyseler at her neyse Allah yolunda besleniyorsa yediği her şey senin için sadaka olur gibi bir mana var. Bu manada ata yönelik çok şeyler var. Atla ilgili çok kitaplar var. Arapların Kitabul Khail gibi at üzerinden e, atın değişik özelliklerini anlatan kitaplar var. Rahmetli Necip Fazıl kısa yürüyen ata senfonu diye bir kitabı var hatırlıyorum. O da atı öven bir şey. At çok mübarek bir hayvandır. Hatta şöyle bir rivayet de var. Bu çok sahih olmasa da biraz zayıf bir rivayete benziyor ama Cenab-ı Allah Hazreti Adem'i yaratınca ona dünyadaki hayvanları göstererek bunlardan hangisini binek olarak istersin deyince o atı tercih etmiş diye bir rivayette var ama at da hakikaten çok güzel bir hayvan. Yani çok enteresan bir hayvan. Dolayısıyla bu ayet-i kerimelerde Cenab-ı Allah at üzerinden cihadı, mücahitleri övmüş oluyor. Çünkü burada vel <gülüyor> muriyat-ı yani çarparak ateş çıkaranların şeyinde hani biz atın nalına bağladık ama mücahitlerin kılıçları da yerlere çarptığından o da ateş çıkarır. Yani bugün yani tanklar yani giderken o da taşlardan, o da ateş çıkarır. Dolayısıyla bu genel bir e, mana ile cihadı öven ayetler. Bunun sonunda da insanı tanıtan ayet-i kerimeler. Yani insan diyor ki sen ey insanoğlu nankörsün. Eğer mümin değilsen bir iman terbiyesinden geçmemişsen Allah'ın bunca nimetlerine karşı nankörsün. Aslında bunun da farkındasın. Ama bu dünyada farkında olup da itiraf etmemek bir tarafa öbür dünyada sen itiraf etsen de etmesen de ortaya çıkacak. Allah her şeyden haberdardır, haber verecek. Mahkemede bu ortaya dökülecek. Hesabını vereceksin. Bir tarafıyla cihadı, bir tarafıyla insanı, insanın geleceğini anlatan kısa öz surelerimizden bir suredir. Bu e, Adiyat suresi. Cenab-ı Allah cihat aşkımızı ve şevkimizi artırsın. Ee, Allah'a karşı nankör olanlardan eylemesin. Amin. Şükrünü eda edenlerden eylesin. Yani vicdanı körelenlerden eylemesin. Amin. Yani burada bir vicdan körülmesinden de bahsediyor. Aslında vicdan insanı göster insana gösteriyor ama insan onu bastırıyor bir takım şeylerle üstünü örtüyor bir müddet sonra vicdanı köreldiğinde zaten insanlıktan da çıkmış oluyor. O zaman da ne nimet görüyor ne Rabbini görüyor. Cenab-ı Allah mal sevgisine kapılıp da bu dünyaya aldanıp da o malın hakkını vermeyen cimrilik yapanlardan da eylemesin. Yarın ahirette kabirlerimiz deşildiğinde, göğüslerimizin, kalplerimizin içindekiler ortaya döküldüğünde, bizi mahcup eden olanlardan eylemesin. El-Fatiha.